Aziz sıddık kardeşlerim. Şimdiye kadar gizli münafıklar Risale-i Nur'a kanunla, adliye ile ve asayiş ve idare noktasından hükümetin bazı erkanını ifal edip tecavüz ediyorlardı. Biz müspet hareket ettiğimiz için mecburiyet olduğu zaman tedafüi vaziyetindeydik. Şimdi planlara akim kaldı. Bilakis tecavüzleri Risale-i Nur'un dairesini genişlettirdi. Bu defa yeni hurufla asayiş-i hitap etmek niyetimiz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 ve anarşiliği yetiştiren, şimalde çıkan dehşetli dinsizlik cereyanı, bu vatanı manevi istilasına karşı Risale-i Nur, Sedd-i gibi bir Sedd-i Kur'ani vazifesini görebilir. Ve Alemi İslam'ın bu mübarek vatanın ahalisine karşı pek şiddetli itiraz ve ittihamlarını izale etmek için, matbuat lisanıyla konuşmak lazım gelmiş diye kalbime ihtar edildi. Ben dünyanın halini bilmiyorum. Fakat Avrupa'da istila hükmeden ve edyanı semaviye dayanmayan dehşetli cereyanın istilasına karşı Risale-i Nur hakikatları bir kal'a olduğu gibi alemi İslam'ın ve Asya kıtasının hâlihazırdaki itiraz ve ithamını izale ve eskideki muhabbet ve uhuvvetini iade etmeye vesile olan bir mucize-i Kur'aniyedir. Bu memleketin vatanperver siyasileri çabuk aklını başına alıp Risale-i Nur'u tab ederek resmi neşretmeleri lazımdır ki bu iki beleye karşı siper olsun. Acaba bu 20 sene zarfında imanı tahkikiyi pek kuvvetli bir surette bu vatanda neşreden Risale-i Nur olmasaydı bu dehşetli asırda acib inkılap ve infilaklarda bu mübarek vatan Kur'an'ını, imanını dehşetli sadmelerden tam muhafaza edebilir miydi? Her neyse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 Galahikadan alınan o mektubun parçası ve tamamının beyanatı cevap olduğu gibi meyve Risalesi'nin tekrarati Kur'aniye hakkında 10. meselesi tevhid ve iman rükünleri hakkında tekrarlı ve kesretli tahşidat-ı Kur'aniyenin hikmeti aynen bir tamamıha onun hakiki tefsiri olan Risale-i Nur'da cereyan etmesi de cevaptır. Hem imanı tahkiki ve taklidi ve icmali ve tafsili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 Hem iman-ı bir mertebesi de ayn-ı yakîn derecesidir ki pek çok mertebeleri var. Belki esma-i ilahiye adedince tezahür dereceleri var. Bütün kainatı bir Kur'an gibi okuyabilecek derecesine gelir. Hem bir mertebesi de hakka-yı yakîndir. Onun da çok mertebeleri var. Böyle imanlı zatlara şübehat orduları hücum da etse bir halt edemez. Ve ulemâ ilmi kelamın binler cilt kitapları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 Ehli imanın imanını muhafazasına Kur'an nuru ile vesile olsun. Hadisi şerifte vardır ki bir adam seninle imana gelmesi sana sahra dolusu kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır. Bazen bir saat tefekkür bir sene ibadetten daha hayırlı olur. Hatta nakşilerin hafiz zikre verdiği büyük ehemmiyet bu nevi tefekküre yetişmek içindir. Umum kardeşlerime birer birer selam ve dua ediyoruz. El bakı, Kardeşiniz Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, İhlas ve mektupların suretlerinin hafiyeler tarafından alınması sizi müteessir etmesin. Zaten o mektupları ve ihlas ve ihbar-ı onlara okutmak, Risale-i Nur hesabına ve fütuhatına lazım idi. Hem bu hadise zamanında İstanbul'da Bolşevizm aleyhindeki nümayiş hadisesi, Risale-i Nur'a karşı perde altında hücum eden iki kuvvet birbirine vaziyet almaya başladığı cihetle Risale-i Nur fütatına büyük bir vesiledir. Muvakkat bize karşı bazı ilişmeler olsa da hiç emniyeti yok. Çünkü Bolşevizmin Müslümanlar içinde anarşilik mahiyetinde küfrü mutlak ve fikri tabiatla yerleştirilmesine mukabil ancak ve ancak Risale-i Nur'un fevkalade kuvvetli hakikatları çıkabilmesinden. Milliyetperver ve vatanperver ve siyasetçiler ve dindarlar, Risale-i Nur'un arkasına girmeye ve onunla barışmaya ve onunla siper almağa bir yol açılıyor nazarıyla bakıyoruz. Said Nursi Afyon Emniyet Müdürlüğü'ne Zatınızı tanımadan, bir defa gördüğüm vakit, insaflı ve adaletli gördüğümden, herkesten evvel alakadar olduğun bir hakikati size beyan ediyorum o hakikatı alakadar makamata vazifeniz itibariyle bildirmeyi size bırakıyorum. O da şudur. Benim şimdiki vaziyetim, tarihte emsal yoktur. Her şeyden tecrid mutlak içinde, herkesten, hatta camideki cemaat adamlarından ve temastan memnu olduğum halde, ihtiyarlık, hastalık, yoksulluk içinde birden kalbime geldi ki, madem ben de bu vatanın bir evladıyım, bu vatanın saadetine hizmet etmek benim için farzdır. Maddi cihette elimden hiçbir şey gelmiyor. Yalnız Kur'an'dan anladığım ve kaleme aldığım meyve risalesiyle hüccetullahil balivayı yeni hurufla tab etmek için bazı kardeşlerime izin verdim. O iki risaleyi iki seneye yakın alakadar Ankara makamatı ve ehli vukufu, hem Denizli Mahkemesi tetkikten sonra mucibe mesuliyet hiçbir şey bulamayarak bize resmen teslim ettiler. Hem cevap gönderdim ki sansüre ve büyük muharrirlere göstersinler, sonra tabetsinler. Hem tabdan sonra resmen hükümetin 12 makamatına vermek bir usuldür. Sonra da İhlas Risalesi ile Risalesini de o iki risalenin ahirine ilhak edip yeni hurufla tab edilsin. Katiyen size beyan ediyorum ki benim maksadım bunun tabında bu mübarek milleti ve vatanı manevi ve maddi anarşilikten muhafaza etmek ve asayiş ve inzibata manevi yardım etmek ve anarşiliği uyandıran harici bir cereyanın istilasına manevi set çekmek ve alemi İslam'ın bize karşı itiraz ve ittihamını izaleye ve eski muhabbet ve uhuvvetini celbetmeye çalışmaktır. Fakat mahtesuf, ben dünya ile alakadar olmadığımdan ve ehli idare ile de görüşmediğimden ve dünya halini bilmediğimden ve kanunsuz ilişmek belasına maruz kaldığımdan, eskiden veri perde altında bana husumet eden bazı insanlar fırsat bulup zabıtayı ya adliyeyi evhamlandırıyorlar. Ez cümle acip bir tesadüfle işittim ki. Dört risalem ile bu iki sene zarfında yazdığım mektupların suretini taharrî memurları Şimendifer'de tutmuşlar. O risalelerin ikisi ihlastır. Gerçi bir derece mahremdir. Fakat mahkeme hem Ankara ehli vukufu tetkikten sonra zararsız görmüşler ki bize iade ettiler. Hem sansüre ve büyük muhadirlere göstermek için İstanbul'a gönderilmiş iktisad ise bu zamanda herkese lazımdır. On sekizinci olan Keramet-i Aleviye ise yanlışlıkla onlara beraber gönderilmiş. Değil o risale-i etmek, belki en mahrem kardeşlerime de ancak okumasına izin veriyorum. Hem o, dünyaya bakmıyor, hem ehli i vukuf ve mahkeme tetkik etmiş, bize iade etmişler. Hem on sene evvel Eskişehir hapishanesinde çok sıkıntılı bir zamanımda ve teselliye çok muhtaç olduğum bir zamanda bir müjde-i manevi kalbime geldi, ben de kaleme aldım. Ama benim bu iki sene, belki dört beş senede yazdığım mektupların suretleri, değil o risaleler ile beraber tab ve neşretmek, belki mahrem bir iki dostumun arzusuyla, okunmasını merak edip beraber gönderilmiş. Bu mektupları kendim yazdığımın sebebi, benim yüzümden hapiste sıkıntı çekenlere bir teselli, bir musahabe ve bu vatan ve millete dünya ve ahiretlerine 20 seneden beri büyük menfaati görülen Risale-i Nur hakkında bir müdaveley efkar etmek içindir. Hem zatınıza hem Ankara makamatına yazdığım bazı hasbihaller belki içinde bulunmuş. İşte bu mahiyetteki risaleler ve mektuplar tahri memurları tarafından alınmış Belki size de gelmiş veya gelecek ihtimaliyle size bu hakikati beyan ediyorum. Benim şimdi pek ağır beş altı cihetteki sıkıntılarıma, evham yüzünden kanunsuz bana iliştirmeye meydan vermemenizi, sizin vazifeperverliğinizden ve ciddiyetinizden ümit ediyorum. İstanbul'da hadiseyi gören Risale-i Nur talebelerinin mektubundan bir parçadır. Aziz kardeşlerimiz, lehul hamdu vel minne. Dün, Nur'un manevi bir fütuhatı bütün azamet ve dehşetiyle İstanbul'da görüldü. Küfrü mutlakı dünyaya, hususan alemi İslam'a yerleştirmek isteyen bir cemiyet ve onun naşiri efkarı ve mürevvici amali olan bir iki gazete matbaası ve kütüphanesi darmadağın edilerek dinsiz yaptık, komünist yaptık zannedilen gençlik ve mekteplilerin ağzıyla ve harekâtıyla ve fiilleriyle protesto edildi. Kahrolsun komünistlik diye beddualar edildi. Bu cemiyetin binler lira maddi, milyonlar lira da manevi zararı oldu. Ve üzülen bizlere kalbimiz ve ruhumuzla çok alakadar bir şahsı manevi. Ey nurcular, şimdi maddi imkan hasıl olmuyor diye üzülmeyiniz. Nurun fütuhatı geniş bir sahada devam ediyor. Külli bir muvaffakiyet hasıl oluyor. Vesaire, Vesaire diye bağırdı. Her de minfadli Rabbi. Aziz, Sıddık kardeşlerim, size manidar ve acip ve Risale-i Nur'un talebeleriyle, ve Risale-i Nur ve Ayet-ul-Kübra'nın kerametiyle ve ehl-i dünyanın ilişmek niyetleriyle alakadar, karşımda eskiden belediye bulunan hükümet dairelerinden birisi hiçbir şey kurtulmayarak, hiç görmediğimiz acib bir parlamakla, gecenin en soğuk bir vaktinde üç saat cehennem gibi yandığı halde, tam bitişiğinde Risale-i Nur'un çalışkanlarından bir talebesi ve yine iki kardeşinin, masum ceylanın sermayelerinin kısm mağazamı azamı bulunan büyük mağazaları, o yangın yeriyle, iki küçük dükkan fasıla ile, o dehşetli yangın, bütün şiddetiyle mağazaya doğru gelirken, biçare ceylan yanıma geldi dedi. Biz yanıyoruz, mahvolduk. Ben de iki gün evvel mağazalarında bulunan ayetül ül Kübra'nın bir kısım matbu nüshalarını yanıma getirmek için söyledim, fakat getirmedi. Demek o ateşi söndürmek için orada kalmıştı. Ben de Risale-i Nûr'u ve ayetül ül Kübra'yı şefaçı yapıp, Ya Rabbi kurtar dedim. Üç saat o dehşetli yangın hücumunda, bütün o büyük daireyi mahvetti, altında ve bitişiğindeki dükkanları bütün yaktı, yıktırdı, Risale-i Nur'un ve Ayetül ül Kübra'nın hıfzında olan mağazaya katiyen ilişmedi ve altındaki Şakird'in dükkanı da müstesna olarak sağlam kaldı. Yalnız ahali camlarını kırdılar, eğer ahali ilişmeseydi, eşyalarını almasaydılar, hiçbir zarar olmayacaktı. İşte Isparta halıcıhanesinin yangını ile Risale-i Nur'un derslerine köşklerini tahsis eden zatların, o dehşetli yangınla bitişik iki kardeşinin, iki hanesinin kurtulması, Risale-i Nur'un bir kerameti olduğu gibi. Kastamonu'da aynen bu Emirdağ yangını gibi, orada, karşımdaki dehşetli bir yangının ittisalindeki Risale-i Nur şakirtlerinden, Hafız Ahmet'in evi, harika bir surette kurtulması, ve hemşiresinin üçüncü kat yangın içinde harika bir tarzda, hem elmas ve altın mücevheratını, hem canını Risale-i Nur'un berekatıyla kurtarması Misüllü, burada da bu yangında Risale-i Nur'un çalışkan talebelerinden ve çalışkan hanedanından üç kardeş olarak dört zatın o dehşetli yangından kurtulması, Risale-i Nur'un ve ayetül ül kübranın bir kerameti olduğuna hem benim hem onların hem sair kardeşlerimizin kati kanaatımız geldi. Burada eksik olmayan az bir rüzgar esseydi o çarşı dükkanlarının ekserisini yandırabilirdi. Hatta âyet Kübra mağazasından 10-15 dükkan ta uzakta eşyalarını çıkarıp kaçırdılar. Bazı emarelerle sandıklıda hem Afyon, Kütahya ortasında Risale-i Nura ve yeni mektuplarımı elde etmeleriyle bana karşı bir ilişmek emareleri göründü. O iki hadisede İstanbul'a hadiseleriyle tokat yediler. Bu defa, niyetlerinde bana ilişmek cezası olarak, bu tokat geldi, İnşallah o niyetten onları vazgeçirdi ve korkutup susturdu. Kardeşlerim, sizin zekabetiniz ve tedbiriniz, benim tesanülünüz hakkında nasihatıma ihtiyaç bırakmıyor. Fakat bu ahirde hissettim ki, Risale-i Nur şâkirtlerinin tesânüdlerine zarar vermek için, birbirinin hakkında suizan verdiriyorlar, ta birbirini ittiham etsin, Belki filan talebe bize casusluk ediyor der, ta bir inşikak düşsün. Dikkat ediniz, gözünüzle görseniz dahi perdeyi yırtmayınız. Fenalığa karşı iyilikle mukabele ediniz. Fakat çok ihtiyat ediniz. Sır vermeyiniz. Zaten sırrımız yok. Fakat ve hamlar çoktur. Eğer tahakkuk etse, bir talebe onlara hafiyelik ediyor, ıslahına çalışınız. Perdeyi yırtmayınız. Sizin hususan Isparta medresesindeki tesanüdünüz, hem Risale-i Nur'u, hem şakirtlerini, hem bu memleketin yüzünü ak etmiş. Ve her tarafta Risale-i Nur'a çalıştıran ehemmiyetli bir sebep tesanüdünüzdür ve şevk ve gayretinizdir. Cenab-ı Hak sizleri bu hizmet-i imaniyede daim ve muvaffak eylesin. Amin, amin. Umum kardeşlerime taife taife birer birer selam ve dua ve dualarını rica ediyoruz. Sayit Nursi Yangın hakkında üstadımızın yazdığı hakikate kat'i kanaatımız geldi, gözümüzle gördük. Osman, Mehmet, Hasan, Ceylan ve yardım eden İbrahim. Aziz kardeşim, senin mektuplarını iyi gördüm. Fakat şimdiki gazeteciler ve baştakiler hakikatları tam takdir edemiyorlar. Hem Risale-i Nur yalvarmaz. Onlar yalvarmalı ve aramalı. Ve kıymetini takdir edip müşteri olduktan sonra onların yardımını kabul eder. Hem şimdi nazar-ı dikkati Risale-i Nur şakirtlerine celbetmemek münasiptir diye düşünüyorum. Fakat yedi sene harbi umumiye bakmayan ve yirmi beş sene gazeteleri okumayan, dinlemeyen bu kardeşinizin fikri, bu meselede sorulmaz. Asıl fikir sahibi sizler ve Risale-i Nur'un has şakirtleri ve müdakkik naşirleri meşveretle hususan İsparta'dakiler ile maslahat neyse yaparsınız. Senin bu güzel mektubunu Lahikaya yazdık. Risale-i Nur'un Lahika risalesinde Feyzi ile Emin ehemmiyetli mevki kazanmışlar. Acaba ne haldedirler? O önemli mevkiye muvafık vaziyete muvaffak oluyorlar mı? Kederleri yok mu? Hem hapishanede hakikaten merdane ve fedakârane istiratıma çalışan ve on sene şahsıma hizmet kadar beni minnettar eden, taş köprülü Sadık ve Hilmi ve İhsan ne haldedirler? Ve o civarda hususan İnebolu'daki kardeşlerimi unutamıyorum. Beni merak etmesinler, Risale-i Nur'un bazı ara sıra, bazı yerlerde tevakkufuna mukabil, pek tesirli ve ehemmiyetli bir tarzda perde altında fütuhatı var, telaş etmesinler, ihtiyat ile beraber sebat, metanet ve yazıda devam etsinler. Umuma binler selam ve dua ediyoruz. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela sizleri birinci vazife-i Nuriye'yi, Asay Museya Musa'ya ait hizmete başlamanızı tebrik ve Isparta'nızı, Diyanette ve âdâb-ı e geri değil, ileri gitmesini ruhu canımızla tahsin ve tebrik ediyoruz. Saniyen, Denizli'nin Hüsrevi Hasan Feyzi'nin, Risale-i Nur hakkında ve Risale-i Nur'un aslı ve esası ve madeni olan, Hakikati Kur'aniye ve Sırrı İman ve Nuru Ahmedi tarifinde yazdığı manzum fıkrası içinde tam bir samimiyet ve metin bir kanaat-ı imaniye bulunduğundan hem her şeyi çabuk kabul etmeyen ve delilsiz teslim olmayan âlim hususan muallim olduğu halde Risale-i Nur'un hakkaniyetini hem kendi namına hem etrafındaki rüfekasının şahs-ı hesabına bir derece fevkalade Halisane tarif etmesinden Sikkey-i Tasdik-i Gaybi Ahirinde Lahikadan alınan parçaların sonunda yazılmasını hem ayrıca Lahikada da kaydedilmesini ve halil İbrahim'in de Son Risale-i Nur hakkındaki tavsıknamesini dahi bunun gibi Sikkey-i Tasdik-i Gaybi'nin arkasında yazılmasını münasip gördük ve burada da öyle yaptık. Çünkü bu kadar kuvvetli ve samimi bir kanaat Sikke-i imalar nevinde hakkaniyetine bir ima, bir emare olabilir. Salisen, Hasan Feyzi'nin mektubunda bahsettiği bütün oradaki kardeşlerimize pek çok selam tebrik ediyoruz. Hapishaneleri bir dershane-i Nuriye olduğu gibi, inşallah Denizli vilayeti de bir nevi medrese ü Zehra hükmüne geçecek ve çokların yüzünü ak eden ve nuru zulümlerden kurtarmaya çalışan ve nurun şaketlerinin her birisine ona hediye edilen risalelerden ziyade hediye vermiş hükmünde manen bizlere hediyesi var. Bu nurun teberrükü, umum ona minnettar olanların hatıralarıdır. Yüzer misli mukabili alınmış bir hatıra-i adalettir. Rabian işareti gaybiye ile 64'te Risale-i Nur telifce tamam olur diye haberi gaybiye'yi iki hal tasdik ediyor. Birincisi çok mühim noktalar hatıra geldiği halde Risaleyi Te'lif cihetine sevk edilmiyorum. İkincisi, Risale-i Nur'un hıfz ve neşrine ve sahabet ve himayetine çalışmak için hayat isterdim. Fakat hadsiz şükür olsun ki, bir biçare ihtiyar Said yerinde, çok genç Saidler o vazifeyi yapıyorlar. Hususan Husrevler, Feyziler, Ahmetler, Mehmetler, birader Zadem gibi çok Abdurrahmanlar ve hakeza, Hafız Ali'yi kabrinde mesruru müferrah ettikleri gibi İnşallah kabrimde de öyle mesrur edecekler. Umum kardeşlerime, masumlara, ümmüler, hemşireler gibi her tayfenin her birisine birer birer selam ve dua ediyoruz. Çalışkanların da Risale-i Nur'un bereketiyle o yangından ziyanları yoktur. Sizlere arz-ı hürmet ve selam edip ellerinizden öperler. Aziz Sıddık kardeşlerim, birkaç aydan beri aleyhime çevrilen desiseleri meydana çıktı. Hıfsı ile. O musibet 20'den bire indi. Hali zamanda camiye gidiyordum, haberim olmadan talebeler beni üşütmemek için mahfelde bir kulübecik yapmıştılar. Ben de dört-beş gündür kendi kendime karar verdim, daha gitmeyeceğim. O malum zabit adam vasıta olup kulübeciği kaldırdılar. Bana da resmen tebliğ ettiler ki daha camiye gitmeyeceksin. Fakat manasız Habbey-i Kubbe yapıp bir heyecan verdiler hiç ehemmiyeti yok, hiç de merak etmeyiniz. Tahminimce her tarafta haddimden pek fazla teveccüh âmmeyi kırmak için, bana böyle bazı bahanelerle ihanet ediyorlar. Eski zamanımı düşünüp, güya tahammül etmeyeceğim, Halbuki Risale-i Nur'un selamet ve intişarına halel gelmemek şartıyla, her gün bin ihanet ve tazipler de gelse, Allah'a şükrederim. Ben ehemmiyet vermediğim gibi, buradaki talebeler de hiç sarsılmıyorlar. Çoktan beri beklediğimiz bu hadise de inayeti ilahiyye ile hafif geçti. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve dua ediyoruz.